Ağzub Allah, Alim, min Şeytanı Rjim. Rabb'e Ağzubik'e minhemezatı Şeyatîn. Ve Ağzubik'e Rabb'e inyhzurun. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Kul Ağzub Rabbı Nasi, Malik Nasi, İlahı Nasi min şerl vesvesi elxanas, elledi vesvesi cıddor insanı, min aljennet ve nas. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnna ve malaikatı hu, yücelün ala Ya ey yelzine âmanu, çallu alih ve sadakallahu lazim sallu ala rasulina muhammed sallu ala şefii zünubina muhammed sallu ala tabibi kulubina muhammed ol menba'i bağı belagat Ol mahzeni fazlı saadet, Ol andeli bir gülzar fesahat, Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, ilhamdülillahi rabbil alemin. Allahü Akbar. Al-Rahman, al-Rahim, Malik Yümdin. İyakana bedwe, İyakana slayin. İhtinas sıratı müstakim, sıratı, Ladin anamt عليهم, rhir al-madudu bleyhem, bel ya Mu'in. Bismillahi inneaynakel kevfer fesalali fesalli bir keven har inne Şani eeke hüvel epter Sadak Allahülaz ve Bell rasulne ve Raullüül Kerim ve nahnu aleme gale hali güne ve razı güne ve mevlane Mine şakirine şahidine bir kalbin Selim Cenab-ı Hak Cibrili Emin namusu ekber vasıtasıyla Efendimiz iki cihan serveri Muhammedenil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'inde hususi ile okuduğum şu sure-i Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'de en kısa sure Kevser suresinde buyuruyorlar ki Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim İnne e'ataynakel kevser Fesalli li rabbike venhar inne şâni eke huvel ebter Sadakallahu lazım. Çok aziz ve muhterem müminler malumunuzdur ki içinde bulunduğumuz ay zilhicce ayıdır. Bugünlerde zilhicce ayının Kur'an-ı Kerim'de methedilen geçen cuma üzerinde durduğum ve size izaha çalıştığım mübarek gün ve geceleri içerisindeyiz. Cenab-ı Hak bu günlerden, bu gecelerden hepimizi Gafleti i uyandırarak, uzaklaştırarak en iyi şekilde istifade ettirdiği kullarından eylesin. Bugünleri ihmal etmeyelim. Bugünler noksanlarımızı tamamlayacağımız ve zil onunda 10 10'unda hatta 9'unda Arafat'ta vaki olacak umumi af ile bir senelik günahlarımızın affedileceği bir gündür. Onun için bu günlerde noksanlarımızı muhakkak tamamlayalım. Geceleri biraz gayret edelim. Gündüzleri geçen de ifade ettim. Mümkün olduğu kadar oruç tutup hacca gidemeyenler bilhassa zilhıccenin 8 ve 9. günleri oruçlu olmalı. Zilhıccenin önümüzdeki günleri malum. Aşağı yukarı bir cuma daha, önümüzde bir cuma daha yok. Ondan evvel bayram olacak. Ben de sizlere bugün Kurban Bayramı, Kurban Bayramındaki okuyacaklarımız, arefe günü okuyacaklarımız, kurban alırken nelere dikkat edeceğimizi ve kurban kesmenin fazilet ve ehemmiyetini izaha çalışacağım. Cenab-ı Hak bu hususları bana doğru, güzel bir şekilde ifade edip sizlere de maksadı ilahiye uygun bir tarzda anlayıp, öğrenip, hep beraber öğrendiklerimiz ile kendi rızayı ilahisine muafık şekilde amel etmeyi nasibi müyesser eylesin. Aha. Muhterem müminler, kurban bizim dinimizde vücup ifade eden ehemmiyetli bir ibadet. Bakınız bizde vücup ifade ediyor. Bunun vücup ifade etmesinin sebebini tabi olduğumuz ve kendisine tabi olmakla iftihar ettiğimiz İmam-ı Azam Hazretleri İmam-ı Azam Hazretleri İmam-ı Azam Hazretleri biliyorsunuz Hanefi mezhebinin İmamıdır. Bizim imamlarımızdır bu zat. İmamımızdır. Dinimizi o kadar güzel izah etmiş Hadis-i Şerif ve Ayet-i Celilileri öylesine izah buyurup bizlerin dini anlayıp yaşamamıza öyle yardım etmiş ki onun bu iyiliği karşısında bizim de ona her gün birer Fatiha üçer İhlas-ı Şerif okuyup ruhuna bağışlasak Bağışlasak, onun iyiliğine karşı biz de mukabil hareket etmiş olur ve öbür alemde de şefaatine nail oluruz diye ümid ederim. Evet, böylesine büyük iyilikler yapmış. Onun için kurbanın vücup ifade ettiğini de iştihad edip izah ederken şuna dayanmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesmeye gücü yetip de yani durumu müsait olup da kurban kesmeye bizim mescidimize yaklaşmasın buyurmuş Peygamberimiz. Yani bayağı ağır bir tektir ağır bir uslupla ifade ile ümmetlerini ve o günkü eshab-ı kiramı ikaz etmişler. İmam-ı Azam Hazretleri de bu uslubu görünce buyurmuşlar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar şiddetli bir ikazı ancak vücubun terkinde yapar. Öyleyse kurban vaciptir buyurmuşlar. Evet. Kurban vaciptir. Gerçi Şafii mezhebinde sünnet olarak görülmüştür ama Şafii mezhebindeki sünnet Vücub yerine kaimdir ekseriyetle velev ki sünnet olsun sünnet demek işlenmeyecek bir şey demek değildir ki veya hafife alacak da bir şey değildir öyle değil mi? birçok şafii kardeşlerimiz bakın onlar da bizim kardeşlerimiz onların hiçbir zaman aleyhinde olunmaz imam-ı şafii hazretleri hak bir ha mübarek bir zattır ha onun da aleyhinde olunmaz katiyen, caiz değil. Ama onun için dikkat ederseniz kurban kesme hususunda biraz ihmalleri vardır. Yani sünnettir derler. Senede bir defa işlenen bir sünnet, öyle mi? İhmal edilecek tarafı yoktur bunun. Üstelik sünneti seniye işlenildiği zaman Cenab-ı Hak bilhassa kurbanda öyle bir sünnet ki o öyle bir vücut ki o işlendiği zaman o beldeden Cenab-ı Hak belalarını kaldırıyor o kurban hatırına bu bakımdan kurban muhakkak kesilmesi icap eden bir şeydir bir vecibedir hatta evliyaullah'tan bir zat şöyle demiştir benim diyor fakir bir kardeşim vardı yani ama neseben? ama dinen kardeş kabul ettiği bir zat. Fakir. Fakir olmasına rağmen her sene ne yapar? Bulur, buluşturur, kurban kesermiş bu fakir zat. Vefat etmiş. Vefat ettiği zaman o onun hakkında hüsnü zanlı olan ve bizim de kastettiğimiz o mübarek zat iki rekat namaz kılmış. Hacet namazı Cenab-ı Hakk'a demiş ki ya Rabbi ben bu fakir olan şimdi de vefat eden kardeşimin ahiret halini görmek istiyorum. Bana rüyada göster diye Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunuyor. Ne haldedir diye. Fakirdi. Fakir olmakla beraber kurban kesmeyi ihmal etmiyor. Böyle iyi bir zat. Vefat ettikten sonra da arkadaşı merak ediyor, bunu öbür alemde ne haldedir görmek istiyor. Rüyamda diyor, öbür alemde baktım bir ata binmiş diyor, önünde de birçok binit binecek atlar var diyor. Onlarla beraber geliyor, kıyamet kopmuş mahşere bu şekilde geliyor diyor. Ve ben buna dedim ki diyor, Rabbimiz sana nasıl muamele yaptı dedim diyor. Rabbim ben afla muamele etti. Beni affetti dedi diyor. Peki peki bu afla muamele etti. Bu mertebe ve bu affına sebep seni böyle kabul etmesinin hikmeti ne oldu? Hangi şeyden dolayı böyle yaptı? O Onun sebebi şu diyor. Bir gün ben camide namaz kılıyordum namaz kılarken yanıma bir kadın geldi yakınıma ve şöyle demeye başladı. Ya Rabbi benim bir dirhem borcum var. Bu borcumu karşılayacak bir kulum bir merhametli kulumu gönder ya Rabbi dedi diyor. Ben de namazdayken bunu duydum. Namazdan sonra namazı bitirince benim de bir dirhemim vardı. Başka param yoktu. O bir dirhemi bu kadına al ihtiyacını karşıla borcunu öde diye verdim diyor verdim Hz. Allah Celle Celaluhu beni öbür alemde benim kuluma sen merhamet ettiğine göre ben de sana merhametimle muamele yapacağım dedi ve beni affetti diyor evet beni bunun için affetti diyor e peki bu önümdekiler ve bindiklerin nedir? O zaman dedi, bunlar da kestiğim kurbanlardır dedi diyor. Bu bindiğim en evvel kestiğim, en önce ilk defa kestiğim bu, bu diğerleri de diğer kestiklerimdir. İşte bununla böyle cennete gidiyorum diyor. Yani kurban deyip geçmemek lazım. Kurban, bir de merhametle ihtiyaç sahibi insanların yardımında olabilmek. Hz. Allah Celle Celaluhu'nun neyden razı olacağını bilemeyiz. Öyle mi? Onun için herkese elimizden geldiği kadar iyilik yapmak, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve kurban kesmeyi de ihmal etmemek lazımdır. Kurban mevzuunda şimdi birçok şeyler duyacaksınız. Birçok. Neler duyacaksınız? Kimisi kalkacak diyecek ki kurban kesmeye, kan akıtmaya lüzum yok. Onu eğer yapacaksanız tasatduk edin diyecek. Yani hayvanı sadaka olarak verin diyecek. Kimisi kalkacak, canım koyun veya daha başka hayvan kesmeye gücümüz yetmezse tavuk da hindi de kurban olur diyecek. Öyle mi? Daha buna benzeyen bir takım şeyler duyacaksınız. Onun için ben bugün bu hususlara... Evvela dediğim gibi her zaman şey usulüm, usulüm budur. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'de ne var? Evvela ona bakacağız, ondan sonra hadisi şeriflere bakacağız ve oradan öğrendiklerimiz ile hep beraber amel edeceğiz. Falanın dediği veya filanın dediği ile değil. Hatta ben dahi burada senelerdir dinliyorsunuz. Eğer ayet-i celil'e hadis-i şeriften konuşmuyorsa benim de söylediğime kıymet vermemek lazımdır. Sözün kıymet ifade etmesi ayet-i dayanacak. Hadis-i şerife dayanacak. O zaman bir kıymet ifade edecek. Yoksa isminin önünde profesör gibi, doçent gibi, bilmem ne gibi titri olabilir. O titrin vesairenin yarın ahirette ya Rabbi bana profesör söylemişsin. Ne kıymeti vardır? Eğer ayeti celileye, hadisi şerife uymuyor da kendi karihasından, kendi efendim avami tabirle işkembe-i kübrasından atıyorsa ne kıymet ifade eder? Hiçbir kıymet ifade etmez. Onun için bakınız Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de en kısa bir sure indirmiştir. O surenin ismi de Kevser suresidir. Kevser. Kevser aynı zamanda cennette Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme tahsis edilen, verilen bir havuzun, bir efendim böyle bir bereket kaynağının adıdır. Bereket kaynağının. Onun için Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri Peygamberimize şöyle buyurmuş Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim İnna Biz Şan diyor Cenab-ı Hak Zatımızla Sıfatımızla efalimizle ke Sana verdik ya Muhammed Sana verdik Neyi verdik el kevfera Kevseri verdik Bolluğu verdik Bereketi verdik Devamlılığı verdik her türlü rahmeti sana verdik ya Muhammed. Böyle buyurmasının hikmet ve sebebi nedir? Bunu anlayabilmek için sebebin nüzulü bilmek lazımdır. Sebebi nüzul. O zaman ayet-i celil'e daha iyi anlaşılır. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin erkek evladı dünyaya gelmiştir. Ama... R e, racül dediğimiz büluv çağına ermeden evvel hepsi vefat etmiştir erkek evlatlarının kız çocukları devam etmiş, yaşamıştır evlenmişlerdir çoluk çocuk sahibi olmuşlardır hususiyle peygamberimizin nesli Hazreti Fatıma validemizin tarikıyla devam etmiştir <gülüyor> Araplar arasında bir örf ve adet vardır. Örf ve adetleri de şu. Eğer bir adamın erkek evladı olur da yaşamazsa ne olsa ocağı devam ettirecek. Hani bizim halk tabiriyle ocağın tütmesine medar olacak olan erkek evlat. Babasının ocağını, evini, işini o devam ettirecek. O olmayınca... Kızlar bırakıp gidiyor, başka yerleriyle evleniyor. Bu adamın devamı yok, epter diyorlar. Yani bunun sonu yok. Bu kendisiyle beraber her şeyi bitecek. Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerinin de erkek evladı yaşamayınca Araplar kendi aralarında böyle söylediler. Bilhassa düşmanları da Peygamberimize hani dil uzatmış olmak için ona bir nakisa ifade edebilmek için böyle dediler. Bu devamsız dediler. Erkek evladı yok dediler. Bunun üzerine Hazreti Allah Celle Celaluhu "Habibim bereket demek, devamlılık demek, rahmet demek, bolluk demek manasına olan Kevseri verdik biz sana. Erkek evladını yaşatmadık. Onun ayrı hikmeti var. Ama bütün bollukları sana verdik. Onun için sana epter diyenlerin Kendilerinin akıbetinde hayır yoktur. Öyle mi? Biz sana bu bollukları verdik buyurdu Cenab-ı Hak. Böylece hem Peygamberimiz hakkında ileri sürülmek istenen nakisa ifade edecek bir tabiri, bir uslubu, bir ifadeyi reddetmiş oldu. Hem de bu vesileyle Peygamberimiz Efendimiz'e dünya ve ahirette verdiği bolluk ve bereketten bahsetmek üzere bu sureyi indirdi. Ama insanoğlu bu, merak eder. Acaba Peygamberimiz allallahu aleyhi ve sellemin evladı, erkek evladı olup da devam etmemesinin hikmeti nedir? Muhterem müminler, eğer bir babanın evladı dünyaya geliyor da babasının yerini almıyorsa, hatta babasından daha ileri olmuyorsa, baba için ne değildir? Bir kıymet değildir, öyle değil mi? Hayırlı bir evlat olmadıktan sonra, ne derler ona, bakın bizim Türkçemizde erkek evlatlar için hayırlı halef derler. Hayrul haleftir. Bu senin hayırlı halefin yani devam edecek demektir. Eğer babasına layık onun gibi olmuyorsa o zaman hayırlı halef değildir o. Ve bu, o babaya bir şeref de değildir. Ola layık değil çünkü. E şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin erkek evladı yaşasaydı, onun da peygamber olması icap ederdi ki fahri kainata layık olsun. Peygamber olamayınca ne olurdu? Peygamberimize layık olmazdı. Ama peygamberimizden sonra da peygamber gelmeyeceğine göre o zaman Cenab-ı Hak yaşatıp da peygamber yapmayınca onları racül yani bülüv çağına ermeden evvel ruhlarını alıp öbür aleme götürdü. Erkek evladı dünyaya geldi ama peygamberimizden sonra da peygamber olmayacağı için onları bülük çağına ermeden evvel ahirete almış oldu. Cenab-ı Hak hepsinin, her şeyin bir hikmeti vardır. Bizim burada anlayabildiğimiz budur. Şimdi Cenab-ı Hak peygamberimiz hakkında böyle menfi düşünenleri bu şekilde ifade ettikten sonra... Şöyle buyurdu Cenab-ı Hak Biz sana bu bolluğu verdik Bu nimetleri verdik Ona, Onun için de sen Habibim Fesalli li Rabbike Sana bunları veren Rabbin için Sen de namaz kıl Daha Venhar Kurban kes Nahir Arapçada esasda Kurban kesmek demektir Ve nahir esasda Esasda devenin kesilmesine ıtlak e, edilen ona kullanılan bir tabirdir nahir boynun vücutla birleştiği yerden kesilmesi demektir nahir budur boynun bir biliyorsunuz kafayla başla birleşen yeri var bir de vücutla birleşen yeri var vücutla birleşen yerinden kestiğiniz zaman buna nahir denir Arapçada Kafa ile birleşen yerden kestiğiniz zaman ona da yine Arapçada zebih denir. Zebih. Şu tabire ve şu ifadelere göre o zaman koyun ne edilir deseniz, sorsanız ne yapılır? Ne nasıl ne, kurban edilir? Zebhan. Zebh edilerek kurban edilir. Koyun keçi böyledir. Büyükbaş hayvanlardan Sığır manda cinsi olan büyükbaşlarda yine zebhan yani kaf, boynun kafaya birleştiği yerden kesilmek suretiyle kurban edilir. Buna zebih denir. Bir de biraz önce söylediğim gibi boynun vücutla birleşen göğüs kısmından kesilme vardır ki ona nahir denilir, deve de o şekilde kurban edilir. Deve. Ve deve yere yatırılmaz, ayakta kurban edilir. Ayakta iken bu e, vücutla boynun birleştiği yerden kurban edilir ve ondan sonra da yere düştükten sonra e, yüzülür ve icabeden yapılır. Yalnız burada size esas hatırlatmak istediğim bir şey var. Muhterem müminler kurbanlık alırken mutlaka Şer-i Şerif'in tayin ettiği ölçülere dikkat etmeliyiz. Kurban kesileceği zaman Şer-i Şerif'in hayvan için tayin ettiği yaş nedir? Sin yaş olarak nedir? Koyun ile keçinin bir yaşını doldurmuş olması lazımdır. Bir yaşını. Sadece burada şöyle bir istisna vardır Keçi değil Yalnız koyuna mahsus olmak üzere Altı ayı geçmiş olan kuzusu Eğer besili Bir yaşındaki kadar gösterişli ise Onun da kurban edilmesi caizdir Yani illa o kurban edilsin değil Onun da kurban edilmesi caizdir ama bu sadece koyuna mahsustur. Ee, koyunun yavrusunun altı ayı geçmiş, altı ayı doldurmuş ve gayet semiz, büyük, bir yaşındaki ile farksız olduğu zaman kurban edilebilir. Ama genel hüküm olarak, umumi hüküm olarak küçük baş hayvan keçi ile koyunun bir yaşını doldurmuş olması lazımdır. Büyükbaş hayvanların deve hariç deve hariç, sığır manda cinsinin iki yaşını doldurmuş olması lazımdır. İşte burada bugün kurban olanların birçoklarının hataları vardır. Neden? Şimdi eskisi gibi değildir. Halkımızın birçoğu artık Köyde, kentte hayvanla vesaireyle meşgul olmadığı için iki yaşını doldurmuş olduğunu nasıl anlayacak bunu bilmiyordur. Öyle değil mi muhterem ürünler? Birçoğu iki yaşına girdiğini nasıl bilecektir? Ya bunu bir veteriner olarak iyi bir öğrenmiş olacak veya köyde, kentte hayvanla meşgul olarak büyüklerinden görecek işte iki yaşında... Olan şöyledir, şu alametler. Büyük olma mı? Hayır. Şimdi devrimiz öyle bir devir ki birçok şeylere hormonlu bir takım müdahaleler yapılıyor. Ee, i̇ki yaşında değil, bir, bir buçuk yaşında dana bile bizim eski bildiğimiz iki yaşından daha büyük oluyor mu olmuyor mu? Ne kadar büyük olursa olsun iki yaşını doldurmayan bir büyükbaş hayvan kurban olmaz. Ne kadar büyük olursa olsun. Büyük demiyor, iki yaşını doldurmuş olacak diyor. Halkın arasında bir tabir vardır. İki yaşına girdiği zaman kapağı sökmüşlerler. Öyle değil mi? Anadolu bu tabiri bilir. Kapağı sökmüş. Kapağı sökmek ne demektir? Bunu da bilmiyor birçokları. Muhterem müminler. Büyük baş hayvanın ağzında alt çenesini açın. Anadan doğduktan sonra onda süt dişi dediğimiz dişler vardır. Alt çenede ön tarafta nispeten küçüktür ve seyrektir. Küçüktür ve seyrektir. Ona süt dişi derler. İki yaşına geldiği zaman o büyükbaş hayvanlar alt çenenin önünden iki diş düşer, onun yerine ...daha geniş ve öbürlerinden daha sivri, yüksek olmak üzere iki tane diş çıkar. İşte kapak sökme dedikleri o dişin çıkmasıdır. Ve iki yaşında olduğu zaman da ancak o dişler çıkmış olacak. Muhakkak kurban alırken ağzına bakınız. Bakınız alt çenede o küçük ve seyrek olan süt dişlerinin önünde, ön kısmında iki tane... Daha büyük, daha büyük öbürlerine nispetle daha büyük ve birbirine yakın hem öbürlerinden en bakımından daha büyük hem de yüksekliği daha büyük olmak üzere iki tane diş olacaktır. İşte iki yaşına girmenin fiziki alameti budur. Bu olmadan bu olmadan o hayvan iki yaşına girmemiştir. Ne kadar büyük olursa olsun ve Öyle bir hayvanda, büyükbaş hayvanda iki yaşına girmeyince kurban olmaz. Deve beş yaşını doldurmuş olacaktır. Beş yaşını. Muhterem müminler, demek oluyor ki kurban alırken ya biz bu işi bileceğiz... Veyahut da bilen biriyle yaşını tespit etmekte muhakkak başkasının bize yardımcı olmasını bilen ehil birinin bize yardımcı olmasını isteyeceğiz. Öyle mi Moderna Şimdi demek ki büyük baş hayvanla küçük baş hayvanın yaşlarının bu olduğu. Bilhassa sığır ve manda cinsinin iki yaşını doldurduğu zaman söylediğim ağzında fiziki değişiklik olduğunu dişlerinde böylece ifade ettikten sonra demek ki kurban demek kurban kesilmesi ne demektir? Kurban ibadet niyeti ile bakınız ibadet niyeti ile kurban etmeye mahsus hayvanı kurban etmeye mahsus hayvanı. bir, ibadet niyeti olacak iki, Kurban etmeye mahsus hayvanı, ona tahsis edilen hayvanı, nedir o? Keçidir, koyundur, sığırdır, mandadır ve devedir. Kurban etmeye mahsus olan hayvanlar bunlardır. Bunları muayyen günde, muayyen gün nedir? Bak bugün kesebiliyor musunuz? Hayır, gezemiyorsunuz. Kurban bayramının birinci gününden üçüncü gününe kadar. Muayyen günde odur kesilmesine kurban denir. Bakın evvela evvela ibadet niyeti olacak. İkinci olarak kurban kesmeye mahsus hayvan olacak. Mahsus hayvan olacak. Bu da biraz önce söylediğim gibi koyundur, keçidir, büyükbaş hayvan olarak sığırdır, mandadır ve devedir. Bunun dışındakiler kurban olmaz. Bakın burada kaz yok. Bakın burada tavuk yok. Bakınız burada hindi yok. Yok. Bunu nereden anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'de büdün diye bahseder kurbandan bedene. Bedenet kelimesinin Arapça tabirine ve istilahına, kullanışına bakınız. Bedene demek dört ayaklı hayvan demektir. Buradan anlıyoruz bedene dört ayaklı hayvandır demek ki iki ayaklı hayvan hindisiydi de olmuyor onlar bedene sınıfında değildir demek ki böylece ibadet niyeti ile kurban kesmeye mahsus hayvanı tayin edilen belirli günde Allah rızası için kesmeye kurban denilir kurban budur evet. Şimdi bizlerde bizlerde durumumuza bakacağız. Ha bunu kesmek için yani bunun vacip olması için aranan şartlar nedir? Böyle şimdi bu biraz önceki ifade ettiğim kurbanın tayin, tesbit ve kesilme vakti. Bir adama kurbanın vacip olması için aranan şart nedir? <gülüyor> Bir, Müslüman olmasıdır. Müslüman olmayana kurban Vacip değildir. İki, mukim olmasıdır. Kendi memleketinde olmasıdır. Misafir olana kurban vacip değildir. Onun için hacca gidenler, hacda misafir durumundadırlar. Kurban kesmekle mükellef değillerdir. Peki hacıların de kestikleri kurban nedir? Onun sebebi ne? de kurban kesmek Hac kıran ve hacci temettu yapanlar için ömreyi ve hacci ikisini beraber bir senede bir mevsimde yaptıkları için Mine'de kestikleri kurban şükrane kurbanıdır. Cenab-ı Hakk'a şükür kurbanıdır. Evet. Yok yoksa hacda olanlara hac şey kurban vacip değildir. Sebep mukim değildirler, misafirdirler. Misafirdirler. Onun için kurban kesmenin, kurbanın vacip olmasının şartları bir, Müslüman olmak, iki, mukim olmak, üç, hür olmak, kölenin zaten kendinin malı olmaz, onun için onun malı efendisinindir, hür olmak, dört, zengin olmak. Durumu müsait olmak. En az sadakayı fıtr verecek kadar durumu müsait olmak. Ha bu vacip olmasının şartı. Zengin değilim ama kurban alacak imkanım var. Veya sürü sahibiyim yani kesebilecek hayvanım var. Olabilir. Biraz önce ifade ettim. Fakir adam her sene kurbanı keser. Ahirette de işte hem ata biner hem de mahşere öyle birçok binitle beraber gelir. Öyle mi Modera Müminler? Ha. Fakir olmasına rağmen kestiği zaman kabul edilmez diye bir şey yoktur, kesebilir. Ama ben neye, neye, neyle mükellefim diye düşünecek olursa bu dört şart aranır. Müslüman olacak, mukim olacak, hür olacak, durumu müsait olacak. Durumunun müsaitliği aranan 80,8 gram altına malik olacak böyle bir adamın kurban kesme. Onun üzerinden havlu havelen da şart filan değildir ha. Yani kurban bayramında kurban kesacak ona mali durumu müsait olan malı alabilme durumunda olan adamlar alıp kessinler. Allahü Zülcelal onun mükafatını bol bol ihsan eder. Evet. Şimdi demek ki bakınız Kurbanı kesmek için yani vacip kesmek için ne bilmiyorum vacip olması için zenginlik de şart olarak aranıyor. Vacip olması için ama. Şimdi bizde şöyle bir yanlış vardır. Bu yanlışı önlemek lazım. İslami vazifeler yerine getirilirken hatır, gönül, örf ve adet değil. İslam'ın emri ne ise ona dikkat edilir. Şimdi evvela bu cümleme şey yapınız, iyi sahip olalım. İslami emirler yerine getirilirken hatır, gönül, örf ve adet dikkate alınmaz. Ya ne dikkate alınır? İslami emirler ne ise o dikkate alınır. Şimdi bizde şöyle bir durum vardır. Karı koca birbirini çok sever, Allah herkesin muhabbetini artırsın öyle mi? birbirine aile huzuru versin. Güzel bir şey. Erkeğin malı var, hanımın yok. Veya hanımın var, erkeğin yok. Şimdi ne yapıyorlar? Diyorlar ki çünkü bana camide bunu çok soruyorlar bakıyorum. E bu sene malı olan ailede kurbanı kesti. Vücubu yerine getirdi. Önümüzdeki sene hatır ve gönül olsun diye hanıma diyor ki Geçen sene benim için kestik. Senin bir şeyin yok ama bu sene keseceğimiz kurmanda senin hatırına ak. Senin için keselim. Şimdi bu nedir? Hanıma hanım bunun için mükellef mi? Mali durumumuzsa mı? Hayır değil. Ama ne yapacak erkek hanımın gönlünü alma. Ona bir hatır bağışlama üzerine diyor Diyor ki madem ki böyle kurban kesiyoruz her sene geçen sene bana kestik bu sene de senin için keselim diye onun gönlünü hoş etmek istiyor. Ben de diyorum ki İslami hükümler yerine getirilir iken hatır, gönül, örf, adet dikkate alınmaz. Yani ne dikkate alınır? Şer'i hüküm ne ise dini hüküm ne ise o dikkate alınır. Burada dini hüküm nedir? Zengin olan her sene kurban kesmekle mükelleftir. Kimse zengin, onun için kesilecektir. Öyle mi muhterem müminler? Ama yok, hanım için de bir kurban kesmeyi arzu ediyorsa o zaman adam bir kurban daha alır, kendi mükellefiyeti yerine gelir getirirken, onun yanında bir kurban daha alır, onu da keser, onun sevabını hanımın ruhuna bağışlar, olur ruh. O olur. Ama gönül yapalım, hatır olsun diye ben bu sene zenginim ama beni bırakalım da senin hatırına keselim bu olmaz. Buna çok dikkat etmek lazımdır. Bir de bu noktada şunu ifade edeyim. Küçük baş hayvanlar yani koyun, keçi koyun ve keçi sadece birer kişi için evet Kurban olabilir. Birer bir kişi için. Ne kadar semiz, ne kadar kuvvet şey olursa olsun. Büyük olursa olsun. Koyun ve keçinin kurban olma keyfiyeti sadece bir kişi içindir. Büyük baş hayvanlarda ise yedi kişiye kadar iştirak mümkündür. Ancak burada dikkat edilecek bir husus vardır. Yedi kişinin yedisinin de hem Müslüman hem de kurban kesme niyeti olma şartı aranır. Kurban kesme şartı. Çünkü kurbanda niyet ittifakı lazımdır. Niyetin ittifak etmesi, müttefik olmaları. Hepsinin kurban kesme niyeti olmalıdır. Eğer bir tane yedi kişiden veya beş kişiden yani iştirak edenlerden birisi benim kurban kesme niyetim yok. Ben işte bu hayvandan şu kadar et alacağım, et sahibi olacağım diye düşünecek olursa burada kurbiyet Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma niyeti olmadığından dolayı bir hayvanın üzerinde kurban ve kurban olmama niyetleri birleştiği zaman kurban niyetlerini ifsad ediyor. Onun için diğerlerinin kurbanı da olmuyor. Burada dediğim gibi iştirak mümkündür. Hepsinin kurbanı olabilir. Hepsinin kurban niyetiyle olması. Ama bu kurbanın şu olabilir. Bakınız şu olabilir. Ben efendim burada kurban kesiyorum. Kurban kesiyorum. Ama kendime değil de babama sevabını onun ona bağışlayacağım. Kurban. Tamam. Olabilir. Öbürü ben kendi adıma kesiyorum. Öbürü bir başkası adına. Yani kurban olsun da niyet mutlaka kurban olacaktır. O zaman e, bir büyükbaş hayvanda yedi kişiye kadar, yedi kişiye kadar diyoruz. Birden yediye kadar. 7'den fazla olmaz. Hatta neyse o fıkıh meseleyi artık burada vaktim yaklaştı onun için o şey yapmayayım yedi kişiden fazla olmamasına bir kadının kocası vefat etse de kocasından bir büyükbaş hayvan kalmış olsa ve onun o kocanın da çocuğu bulunsa çocuğu bulunsa ve burada miras hukukuna göre kadının alacağı sekizde birdir şey yapılsa denilse ki babamızdan kalan bu büyükbaş hayvanı kurban edelim ben de iştirak edeyim dese hanım bu kurban olmaz çünkü neden yediden fazlasına kurban olmuyor kadın ise sekizde bir hisse alacak sadece kocadan kalan maldan sekizde bir alması lazım bu olmaz bu sizin zihninizi karıştırmasın onun için bu mevzu efendim sadece ee, şeyde feraiz ilminde bir aksem usulüdür. Onu ehli olanlar bilir. Onu o ayrı bir şeydir. Evet. Burada bir kardeşimiz soruyor diyor ki Bir televizyon kanalında bir hoca 96 gram diyor. Sen ise 80,8 gram dedin. Aradaki fark nedir? Neden bu nereden kaynaklanır? Bu grad dediğimiz ayva, şey buğdayı, işte arpanın, arpanın e, adedine göre sahilde yetişen, yaylada yetişenin farklılıklarından kaynaklanan çok hassas bir terazi farklılığıdır bu. Biz 80,8 dememizdeki sebep Yine fukaha demiştir ki Sadakayı fıtrın ve zekatın tayininde Fakirin lehine olan kısım tercih edilir denilmiştir Fakirin lehine olan kısım tercih edilir Nisapta 96 gramı değil de Sahilde yetişen arpanın krat olarak ifade ettiği 80,8 gramı esas aldığınız zaman bu fakirin lehine olan bir tercihtir. O zaman ve zekat verme, kurban kesme daha çok insan tarafından yapılacaktır ki benim söylediğim fakirin lehine olan bir tabirdir ve fukahanın da tercih ettiği usul budur. Farklılık oradan kaynaklanır. Şimdi demek oluyor ki kurbanın kimler tarafından kesileceği, hangi hayvanların ne zaman kurban edileceğini ifade ettik. Vaktim biraz yaklaştı. Onun için gelin biraz da kurban bayramındaki durumla alakalı. O günlerde ne yapacağız? Onları ifade edeyim. Kesmeyi. Tamam, keseceğimiz hayvanı öğrendik. Hangi tür hayvandan olduğunu da öğrendik. Efendim. Ha keserken ne yapmalıyız? Nasıl niyet etmeliyiz? Muhterem müminler bu çok mühimdir. Bakınız. Kurban çok mühim bir ibadet. Onun için kurban kesilirken muhakkak eğer yapabiliyorsa adam kendi düzgün ve iyi kesebiliyorsa kendinin Allah rızası için kesmesi. Neden? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlarını bizzat kendi yedi mübarekleriyle kesmiştir. Onun için. Ona uyarak kendisinin kesmesi. Bir şeyden sonra da, miktardan sonra da Hazreti Ali Kerremallahu ve şeyi vekil bırak et, tevkil etmiştir. Onu vekil kılmıştır ve ona kesmesini emretmiştir kendi kurbanlarının. Böylece kurbanda başkasının vekil olarak kesmesi de caizdir. Bakınız, hem kendi kesmiş mübarek eliyle hem de Hazreti Ali Kerremallahüvvetşeyi vekil yapıp ona kestirmiştir. Biz de kendimiz becerebiliyorsak, kendimiz beceremiyor isek ehli ihlasdan bir adama, ihlas iyi, güvendiğimiz bir adama eh, vekalet verip onun ama hiç olmazsa keserken yanında bulunmak lazımdır. Keserken yanında bulunmak lazımdır. Sebep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Fatıma validemize bu hususta bir direktifi vardır. Bir tavsiyesi vardır. Bakın o da şöyle. An Ebi Saidin radiyallahu an Ebu Said radiyallahu anh'ın tarikayla rivayet edildiğine göre Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Resulullah buyurdular Ya Fatıma Kızına böyle buyur Ya Fatımetü, Ey Fatıma Gumi ile uzhiyetik e, Kurbanın yanında bulun Feşhedihâ onun yanında ona şahit ol. Yani gör, bak diyor. Şahit olmak demek yanında bulun, gör. Fe inne leki bi evveli katratin min mindemihe en yufera lek. Ma selef min zünubik. O kurbanın yanında bulun ve onu gör. Çünkü o kesilmeye başlandığı anda yere düşen ilk damla kan ile Hazreti Allah bütün geçmiş günahlarını affeder buyurdu evet hatta Hazreti Fatıma validemizin bu peygamberimizin ifadesi o kadar dikkatini çekmiş geçmiş günahların affedilir deyince galet galet Hazreti Fatıma söz aldı ve şöyle dedi ya Resulallah elene haseten ehl beyt, bu kurbanımızın kanından damlanın yere düşmesiyle günahlarımızın affedilmesi ehl-i beytiniz olan sadece bize mi mahsustur? Bize mahsus bir lütuf ve ihsan mıdır? Yoksa Eb, lena velil müslimin, hem bize ve bütün Müslümanlara Mevla'nın bir ihsanı mıdır nedir diye sordu? Galip peygamberimiz buyurdu Bel muhakkak lena Bize velil müslimin Ve bütün müslümanlara buyurdu Yani bu af e, Kurbanın kanı yere düşer düşmez Geçmiş günahların Affedilmesi hem bizedir Ehli beyt olarak sizlere Bize hem de bütün Müslümanlara ümmetlerimedir buyurdu Onun için kurbanı keserken Başında bulunup Kesildiğini de görmek lazım. Hele hele bu devirde de öyle bir şey var ki her şeyi, her yere güvenilemiyor. Onun için havale ediyorsun kesiyor mu kesmiyor mu mümkün mertebe görmek lazım öyle değil mi? Bankaya para yatırıyorsun da öyle dekonte falan bakmıyor doğru dürüst yazdılar mı yazmadılar mı? Havale yapıyorsun da bir aldatma var mı yok mu diye gözlüğü takıp baktığın oluyor mu olmuyor mu? E orada oluyor da Hazreti Allah'ın rızası için havale ettiğine şunu doğru dürüst kesiyorlar mı kesmiyorlar mı diye bakma lüzumu işin ciddiyet ve ehemmiyetini ifade eder. Yok ay, ben havale edeyim de ne yaparlarsa yapsınlar. Böyle şey olur mu muhterem ümrünler? Bu baştan salmadır. Böyle şey olmaz. Şimdi kurban bayramında yapacağımız şey nelerdir? Evvela Ebu Hureyre Hazretleri'nin tarikayla rivayet edildiğine göre ve ruviye an Ebi Hureyre te radiyallahu an Peygamberimizin e, en yakın sahabelerinden Ebu Hureyre Hazretleri tarikayla rivayet edildiğine göre Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre Hazretleri dedi ki peygamberimiz şöyle buyurdu Zeyyinu e'yâdeküm bit tekbir Bayramlarınızı tekbirle süsleyin dedi Peygamberimiz. Bayramlarınızı tekbirle süsleyin. Yani bayramlarda tekbir getirin. İşte işte bu hadis-i şerif'e uygun burada ifade edilen ifade edilen tenbihata uyarak biz de ne yapıyoruz? Arefe günü sabah namazı farzından sonra başlıyoruz. Bayramın dördüncü günü ikindi namazının farzının akabine kadar her kıldığımız farz namazın arkasından tekbir getiriyor muyuz getirmiyor muyuz? Evet. Tamam işte bu hadisi şerifin emri yerine gelmiş oluyor bu hadis şerifle yapılan emir yerine gelmiş oluyor bayramlarınızı tekbirle zinetleyin buyurmuş peygamberimiz Ebu Hureyre hazretleri de bunu naklediyor peygamberimiz böyle buyurdu diyor. Biz de Arefe günü sabah başlayacağız. Bunu çocuklarımıza, hanımlarımıza da öğreteceğiz. Her farz olan namazı kıldıktan sonra beraberce tekbir getirilecek. Ne denice? Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallahü, vallahu ekber, ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Böylece tekbir getireceğiz. sonra yaparsınız. Evet, şey yaparız. Hatırladığınız zaman getirmek lazım. Gerçi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimden hata ve unutma kaldırıldı buyurmuş ama bu bize şey olmasın dikkat edelim ve bunu mümkün mertebe cemaatle filan kılınca unutulmuyor orada. Tek başımıza başıboş namaz kılmaya başladığımız zaman o zamanlar çok unutma oluyor. O zaman çok unutma oluyor. Cemaatle kıldığımız zaman unutma olmuyor ve biz de elimizden geldiği kadar böyle yapmalı ve kendimizi namaza vermeliyiz. Nasıl, neden namaz kılıyoruz, neredeyiz, kimin huzurundayız? Öyle mi muhterem müminler? Onlar öyle ki, bakın Hazreti Resulullah Aişe validemiz anlatıyor radıyallahu anha. Resulullah bizimle oturur, konuşurdu diyor, gülerdi, latife yapardı, bizim gönlümüzü hoş ederdi. Ama Hazreti Bilal ezanı okuduğu zaman ondan sonra kalkar namaza dururdu ama orada biz artık yoktuk diyor Hazreti Aişe Validemiz. Her şeyden geçerdi diyor. Nitekim Peygamberimizin torunlarından, torunlarından, Hazreti, Hazreti Hüseyin'in devam eden çocuklarından öyleleri olmuştur ki ihrama girdikleri zaman bir, bir miktar, bir müddet lebbeyk diyememişlerdir. Niye lebbeyk demiyorsun, İhram'a girdin dedikleri zaman ve sararıyor benzi ve şöyle diyor. Ben şimdi lebbeyk, Allahümme lebbeyk dediğim zaman, Hazreti Allah bana sana lebbeyk yok derse halim ne olacak diyor, bayılıp düşüyor yere. Efendim benim oradaki söylediğimin şu, ehemmiyeti şudur, kesilmesine emin olacaksınız. Ona, ona muhakkak dikkat edeceksiniz. Ha, o eminseniz kendazardır, ha, bulunmuş gibi emin olacaksınız. Memleket çok karıştı. Memlekette sureti haktan görünüp fakat maalesef şu dünya, şu menfaat dünyası var ya insanlar öyle aldatılıyor ki Allah muhafaza buyursun. Allah muhafaza buyursun. Onun için ahir zamanda emin arkadaş ve emin tüccar bulmak nasıl zorsa dini ibadetleri emniyet edecek insanların adedi de azalmıştır. Bu bunu demek istiyorum ben. Evet. Tabii kurban peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar. Ya Resulallah bu kurban nedir? Peygamberimiz buyuruyor ki, Babanız Hazreti İbrahim'den devam edip gelen bir sünnettir diyor. Hazreti İbrahim'den beri devam edip geliyor. Malum Hazreti İbrahim, oğlunu kurban etmekle önce ihsas edildi, bu arzu edildi fakat burada arzu edilen, oğlunu kurban etmekten ziyade Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda samimiyet ve sadakatini ifade etmekti. Bir de oğlu Hazreti İsmail'i sevdiği için Hazreti İbrahim Cenab-ı Hak insana öyle bir kalp vermiş ki orayı kendisine ayırmış kullarından. O kalp benim yerim olmalı buyurmuş. Oraya başka şey girdiği zaman onu feda etmeyi istemiş. Mal giriyor, ne diyor Cenab-ı Hak yüzde iki buçukunu vereceksin diyor. Bakalım verebiliyor mu benim için? Yani benim yerim daha üstün olmalı diyor Hazreti Allah. Hazreti İsmail'i de Hazreti İbrahim çok seviyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bunun üzerine Cenab-ı Hak onu kurban edeceksin buyuruyor ve Hazreti İbrahim samimiyetle oğlunu kurban etmek isteyince tamam sadakatin yerine geldi. Samimiyeti Hz. Allah herkesten daha iyi bilir. Samimiyetle onun oğlunu kurban etmek istediğini gördü ve meleklere gösterdi. Ondan sonra da bir büyük koçu al İsmail'in bütün azasına bedel olarak bunu kes buyurdu Hz. Allah. Onun için biz şimdi kurban keserken bizim yapacağımız da şudur. Başında duracak diyeceğiz ki Allah'ım ben o kadar günahkarım ki bu söylediğim sözler kelimesi kelimesine tefcir teslimde vardır. Evet kitap ismi olarak. Der ki diyeceğiz ki Allah'ım ben o kadar günahkarım ki o kadar hatalar işledim ki bu hatalarıma mukabil huzurunda kendimi kurban etmem lazım Allah'ım. Ama sen buna müsaade etmedin. Müsaade etmedin. Lütfü kereminden insanların kurban olmasını bağışladın. Aynen Hazreti İsmail'in bütün azasına bedel olduğu gibi ben de şu verdiğin hayvanı, şu kurbanı bütün azalarıma bedel olarak huzurunda kurban ediyorum Allah'ım demek lazımdır. Evet ve bu niyetle kurban etmeli. Kurban kesmeye gücü yetmeyenler ise bayramın birinci günü ikindiden sonra Cenab-ı Hakk'ın rızası için altı rekat namaz kılmalı. İkişer rekatta bir selam. Ya Rabbi ben kurban kesemedim ama şu vücudumu huzurumda kurban gibi yerlere seriyorum, beni de kurban kesenlerden kabul eyle diye samimiyetle iltica etmek lazım. Bir de Arafe günü, Arafat'ta biliyorsunuz öğle namazını müteakip, orada dua, vakfe ve iltica vardır ve orada umumi af vardır. Cenab-ı Hak umumi affediyor, İyilerin hürmetine iyi olmayanları da affediyor. O zaman biz de Arefe günü öğle namazından sonra iki rekat namaz kılalım. iki rekat namaz kılalım. Diyelim ki ya Rabbi ben şu anda Arafat'ta hazır bulunamadım. Ama benim ruhumu da onlarla beraber kabul eyle Allah'ım deyip orada dilimiz döndüğü kadar Cenab-ı Hakk'a iltica edip kendimizi Arafat'ta farz ederek Cenab-ı Hakk'a biz de yalvarıp Umumi aftan biz de nasibimizi almaya gayret edelim. Ya Rabbi, duyduklarımızla, öğrendiklerimizle, rızay-ı şerifine muvafık şekilde amel etmeyi nasibi müyesser Lillahil fatih.